Kasas Suresi Bismillahirrahmanirrahim Ta-Sin-Mim Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir kavm için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız. Şüphe yok ki Firavun yeryüzünde büyüklük taslamış ve ora halkını sınıflara ayırmıştı. Onlardan bir kesimi eziyor, oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ise sağ bırakıyordu. Şüphesiz o bozgunculardandı. Biz ise istiyorduk ki, yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve onları varisler kılalım. Yeryüzünde onları kudret sahibi kılalım ve onların eliyle Firavun'a, Hamana, ve ordularına çekine geldikleri şeyleri gösterelim. Musa'nın annesine onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize, nile bırak, korkma, üzülme, çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız diye ilham ettik. Nihayet Firavun ailesi kendilerine düşman, ve üzüntü kaynağı olacak olan o çocuğu bulup aldı. Şüphesiz Firavun, veziri Haman ve onların askerleri hata yapıyorlardı. Firavun'un karısı şöyle dedi. Bana da, sana da göz aydınlığı bir çocuk. Sakın onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz. Oysa ki onlar olacak şeylerin farkında değillerdi.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 Kız kardeşi, size onun bakımını sizin adınıza üstlenecek ve ona içtenlik ve şefkatle davranacak bir aile göstereyim mi? dedi. Böylece biz, anasının gözü aydın olsun ve üzülmesin, Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye, onu anasına geri döndürdük. Fakat onların pek çoğu bunu bilmezler. Musa, olgunluk çağına ulaşıp,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 Etrafı gözetleyerek şehirde sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen yine feryat ederek ondan yardım istiyordu. Musa da ona, ''Belli ki sen azgın bir kimsesin.'' dedi. Musa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam, ''Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi beni de öldürmek mi istiyorsun?''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 Kızlardan biri utana utana yürüyerek ona gelip, ''Bizim için koyunlarımızı sulamanın ücretini vermek üzere babam seni çağırıyor.'' dedi. Musa onun, Şuayb'ın yanına gelip başından geçenleri ona anlatınca, Şuayb, ''Korkma, o zalim kavimden kurtuldun.'' dedi. Kızlardan biri, ''Babacığım, onu ücretle tut.''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 Musa şöyle dedi, ''Bu seninle benim aramda bir iş. İki süreden hangisini tamamlarsam bana bir husumet yok. Allah söylediklerimize vekildir.'' Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca, Tur tarafında bir ateş görmüş ve ailesine, ''Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım oradan size bir haber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 Süratle hareket eder görünce, Arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Bu sefer şöyle seslenildi, Ey Musa, Beri gel, korkma, Çünkü sen güvenlikte olanlardansın. Elini koynuna sok, Alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın, Bembeyaz bir halde çıksın. Korkudan açılan kolunu kendine çek, Toparlan, İşte bunlar, Firavun ve ileri gelen adamlarına göstermen için, Rabbin tarafından sana verilen iki delildir. Çünkü onlar fasık bir kavimdirler. Musa şöyle dedi, Ey Rabbim! Şüphesiz ben onlardan birisini öldürdüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle birlikte,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 onlar, bu ancak uydurulmuş bir sihirdir. Biz geçmiş atalarımızın zamanında böyle bir şeyin varlığını duymadık, dediler. Musa, katından kimin hidayet getirdiğini ve bu yurdun güzel sonucunun kimin olacağını Rabbim daha iyi bilir. Doğrusu zalimler kurtuluşa eremezler, dedi. Firavun, ey ileri gelenler!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 Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları denize attık. Orada boğuldular. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bak. Biz onları ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü de kendilerine yardım edilmeyecektir. Bu dünyada onları lanete uğrattık. Kıyamet gününde de onlar iğrenç kılınmış kimselerden olacaklardır. Andolsun, İlk nesilleri yok ettikten sonra, Musa'ya, Düşünüp ibret alsınlar diye, insanların kalp gözünü açan deliller, Ve bir hidayet rehberi, Bir rahmet olarak kitabı, Tevrat'ı verdik. Ey Muhammed! Musa'ya o emri verdiğimiz zaman, Sen vadinin batı tarafında değildin. O olayı görenlerden de değildin. Fakat biz, Musa'dan sonra birçok nesiller meydana getirdik. Üzerlerinden uzun çağlar geçti. Sen Medyen halkı arasında yaşıyor değildin. Ayetlerimizi onlardan okuyup öğreniyor da değildin. Fakat biz bu haberi göndereniz. Yine biz Musa'ya seslendiğimiz zaman Tur'un yan tarafında da değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak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 onlara katımızdan gerçek gelince Musa'ya verilen mucizelerin benzeri niçin buna da verilmedi dediler onlar daha önce Musa'ya verilen mucizeleri inkar etmemişler miydi onlar iki sihirbaz birbirlerine destek oluyor dediler biz hepsini inkar ediyoruz dediler de ki eğer doğru söyleyenler iseniz Allah katından doğruya bu ikisinden, Tevrat ve Kur'an'dan daha çok ulaştıran bir kitap getirin de, ben ona uyayım. Eğer bu konuda sana cevap veremezlerse, bil ki onlar sadece kendi nefislerinin arzularına uymaktadırlar. Kim Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın, kendi nefsinin arzusuna uyandan daha sapıktır. Şüphesiz Allah, Zalimler toplumunu doğruya iletmez. Andolsun düşünüp öğüt alsınlar diye o sözü Kur'an ayetlerini onlara peş peşe ulaştırdık. Bu Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, işte onlar ona da inanırlar. Kur'an kendilerine okunduğu zaman ona inandık, şüphesiz o Rabbimizden gelen gerçektir. Şüphesiz biz ondan önce de Müslümandık derler. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Boş sözü işittikleri vakit ondan yüz çevirirler ve bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz de size. Selam olsun size, bizden size zarar gelmez, biz cahilleri istemeyiz derler. Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O doğru yola gelecekleri daha iyi bilir. Onlar sizinle beraber doğru yolu tutarsak, kendi yurdumuzdan koparılıp, Çıkarılırız dediler Biz onları tarafımızdan bir rızık olarak Her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde toplandığı Saygın ve güvenlikli bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler Biz nimetler içinde şımaran nice memleket halkını helak etmişizdir İşte kendilerinden sonra içlerinde pek az oturulmuş yurtları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 Allah'ın katındaki ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaad edilen şeye kavuşacak olan kimse dünya hayatının geçimliklerinden yararlandırdığımız sonra da kıyamet günü hesaba çekilmek için huzura getirilecek kimse gibi midir? Allah'ın onlara seslenerek Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım diyeceği günü hatırla. Haklarında azap hükmü gerçekleşenler, Ey Rabbimiz, işte şunlar bizim azdırdıklarımızdır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi de onlardan uzaklaşıp sana döndük. Zaten gerçekte onlar bize tapmıyorlardı diyeceklerdir.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 Artık birbirlerine de soramazlar. Ama tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olması umulur. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların ise seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir. Rabbin onların sinelerinin gizlediğini de Açığa vurduklarını da bilir. O Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm yalnızca onundur. Kesinlikle ona döndürüleceksiniz. De ki ne dersiniz? Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı. Allah'tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir? Hala duymayacak mısınız? De ki, ne dersiniz? Allah, üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah, size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilir? Hala görmeyecek misiniz? Allah, rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz, ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Allah'ın onlara seslenerek, Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım diyeceği günü hatırla. Her ümmetten bir şahit çıkarırız, Ve kafirlere kesin delilinizi getirin deriz. Onlar da gerçeğin Allah'a ait olduğunu bilirler, ve Allah'a ortak diye uydurdukları şeyler kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmişlerdir. Şüphesiz Karun Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımak güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti. Böbürlenme.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 Allah'ın kendinden önceki nesillerden, ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir. Karun, zineti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler, keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de servetimiz olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir, dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise, yazıklar olsun size. İman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur, dediler.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 Demek ki kafirler iflah olmayacak demeye başladılar. İşte ahiret yurdu, biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç, Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Kim bir iyilik getirirse, ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse, bilsin ki,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 Öyleyse kâfirlere sakın arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine çağır ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Sen Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz.''